İnna al ve n ve n ve n-azabillahi min shurur anfusina ve min siyate a'malina. Men yehdihillahu, fala muddil lahu ve men yuddil, fala hadi la. Va şşdud alla, ilaha illallah, wahdahu, la sharike lah. Va ve barik ala ve rasulika Muhammedin وَعَلَىٰ اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Amma بَعْدٍ Bugün 5 Mayıs 2010 Çarşamba. Kitab-ı Tevhid şerhi derslerimizin 3. dersi. tevfik Allah Azze ve Celle'den. Şimdi mukaddime sadedinde devam ediyoruz hala. Bu haftada kitaba giriş yapmayacağız. Zannedersem önümüzdeki haftada ve ondan sonraki haftada hala mukaddime sadedinde gideceğiz. Yani bir 5 veya 6 ders mukaddime sadedinde devam edecek inşallah. Şimdi ilk dersimiz neydi? Muhammed İbn Abdülvehhab'ın hatırlayacak olursak hayatıydı değil mi? Hayatıyla alakalı, özgeçmişiyle alakalı bazı malumatlar vardı, verdik. Sonra ne yaptık? Müellifle verdik, sonra müellifle alakalı. Yani kitabın kendisiyle alakalı bilgiler verdik. Bu ilk dersimizdi. İkinci derste aldık? Tertibatlı gidecek olursak. Tevhid'in tanımını aldık. Şimdi tevhid'in tarifini hangi kardeş yapacak? Buyurun. Tevhid e, lugat'ta bir şey tek kılmaktır. Evet. İstilahta ise ifradullahi azze ve celle bima yahtasü bihi. Evet, ne demek? Yani Allah'a has olan şeylerde bir lemektir. Maşallah. Peki bu tevhidin tarifi. Peki tevhid kaça ayrılıyor? Üç ayrılıyor. Peki rububiyet tevhidin tarifini kim yapacak? Buyur Akay. Ee, rububiyet kendi fiillerinde. Bilmemek. Evet. Allah Subhanahu ve teala'yı fiillerinde birlemek. Ulûhiye tevhidini kim tarif edecek? Allah Celleve Alayhi fiillerimizle birlemek. Fiillerimizle veya ibadet, i̇badet ile birlemek. Gerisi isim isim sıfat bakalım kime, kime kalacak uzun biraz. İsim sıfat tevhidi yapmayanlardan buyurayıp. Allah Allah'ın kitabında, de sünnetinde ee, Allah'ın kitabında kendisini, de sünnetinde. Onu bildirdiği şekilde tahiresiz, teşhisiz, tekilsiz ve tensiz bir şekilde. Aynen. Evet. Arapçasını ezberledin mi? Arapçasını Şimdi Arapça bilenler bundan sonra Arapçasını ezberlesin inşallah, tamam? Arapça bilmeyenler Türkçesinden ezberleyebilir. Ne demiştik? İfradullah azze ve cel bima semme ve vasafa bihi nefsuhu fi kitabih ve ala lisan rasulih min gayri ta'tilin ve la tahrif ve min gayri tencilin ve la tekyif. Demiş.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 Mütekaddim alimler, müteahhir alimler, mütekaddim insanlar, müteahhir insanlar. Bu tür ibareler duyduğunuz zaman müteahhir ilk dönem kastedilir. İlk dönem, tamam mı? Yani böyle işte sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in o civarda. Mütekaddim de dediğimiz zaman evet. Mütekaddim de dediğimiz zaman ne kastedilir? Daha sonradan gelenler. Taahhkara'dan geliyor, geç kalmış yani daha sonradan gelmiş, tamam mı? Şimdi ilip talebesinin dedi ki bunu mutlaka fıkh lazım. Nedir bu?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 İkinci kısım ki bu Tevhidül ül uluhiyye dedik. Neydi o? tevhid talebi vel Kas. Talep ve tevhidi. kast tevhidi. kastetme etme tevhidi. Neden? Uluhiyet tevhidine bu ismi vermişler. Çünkü sen uluhiyet tevhidiyle ne yapıyorsun? Bir şey talep ediyorsun Allah Subhanahu ve teala'dan. İbadet ediyorsun ve onun zatını, onun vecini talep ediyorsun. Cenneti talep ediyorsun. Rızasını talep ediyorsun. Azabından uzaklaşmayı talep ediyorsun. Allah Subhanahu ve teala'dan dilediğin şeylerin sana ulaşmasını, sana isabet etmesini istiyorsun.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 Hikaye ettiler. Yani demediler tevhid 3'e ayrılır da bu. Sadece bunların cüzlerinden bahsettiler. Onların cüzlerinden bahsetmesi insanların önüne tebliğ ederken işte bakın tevhid üç'e ayrılır manasına delalet etmiyor. Tamam burayı yakalayalım iyice. O yüzden hangi sıfattan haber verirseniz verin. Hangi isimden haber verirseniz verin. Rububiyet tevhidinin ta kendisi. Diyoruz ki Allah'ın ismi var. E, isim isim, ismi var değil mi? İsim, mi var dediğimizde tevhidin hangi kısmından bahsetmiş oluyor? İsim, sıfat.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 Dibine ne çakmaktır? Kibrit çakmaktır işte bu. Baktığın Kibir. zaman hiçbir, hiçbir seleften isim sıfatta şirk işleyen küfre girmez tevilinden dolayı ama uluhiyet tevhidinde şirke girer dememiştir. Bilakis bu tevhidi yıkmaktır. Vallahi yıkmaktır tevhidi. Çok büyük bir zarardır bu tevhidi. Ve bunu hiç kimse söylememiştir seleften. O, yani... Çünkü neden? Bugün birileri diyor ki kişi isim sıfatta şirk koşuyorsa ona cehalet özür olabilir.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 Söylediğim sözdür diye İbn-i Bakın bu çok önemli. Erredu reddual el bikire bakabilirsiniz. O zaman bu hey Allah'ın kullarıyla yani bunu söyleyen İmam Neve'yi tabara bunları yani tekfir etme kapısı mı açılıyor bize yoksa başka edilmiyor? Edemeyiz işte. Edersek edemeyiz. hani birilerinin bunun yaptığı olan, gibi. Biz bırak. isim sıfatla ediyoruz te tekfir <gülüyor> ama şey etmiyoruz tekfir. Bu adam tevil götürür. Tamam bunun söylediği küfür. Önce şunu takdir edeceğiz ama. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın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 Tam bunların zıttıdır. Demin anlattığımız üzere. Birincisi bu talebedir, ikincisi selef istenir bu insandan, imam istenir. Kim ayırmış bunu? Şereften hiç kimse ayırmamıştır bunu. Ve İbn Teymiyye Rahimoğlu açık ve net bir şekilde söylemiştir. En başta Er-Reddü bikri kitabına baktığımızda bunun net, net bir şekilde görüyoruz Şeyhülislam İbn Teymiyye'den. O yüzden İbn Teymiyye rahimehullah Bak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 Eğer bir insanın, İbn-i ediyor diyor ki bir insan, Fetavada baktığımızda birçok yerde görürüz. Bir insan eğer Nas'ı hakikaten Resul ciheti ile Hakk'ı aramışsa Kur'an'la sünnete Nas'lara bakmışsa, sözü sözü ne kadar yukarı çıkarsa çıksın bu insan te tekfir edilmez. Çünkü bu insan tevil götürür. Şimdi şöyle bir soru gelir her zaman gündeme. Bir, bir insan neden kafir, ebürü niçin değil? Yani eğer ikisi de küfürse bunu ayıran şey ne? Birisi açık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 ve baktığımız zaman ehli sünnette kimseyi sen böyle böyle bir şirk işledin, mürted oldun kavasını kesmiş örnek bulamıyoruz dördüncü. İşte selef bu kadar tekfirden uzak bir mevzuydu ve tekfir bizim mevzumuz değil, alimlerin mevzusu. Tamam Bizim mevzumuz değil. Tekfiri ancak alimler yapar. Tekfir ictihadi mevzumuzdur dil midir? En can alıcı soru budur akılar. Soru, tekfir ictihadi mevzumuzdur yoksa çoluk çocuğun da yapabileceği bir mevzudur? Eğer çoluk çocuğun yapabileceği bir mevzu derlerse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 ee, soru. Kim cevap verecek? Hı -hı. Dileyen versin. Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Üç kısmında da şirk koşmuştur. Neden? -yed, -yed, Neden şirk koşmuştur? Şimdi yardım isterken dua etmiştir. Evet. Sıralmıştır. E e, Allah-u Teala'nın e, uluhiyet yani ibadet kısmına girdiği için isteme kısmı. Bir de Allah e, Allah'tan başkasının ismini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 et ameli ameli şey pardon ilmi et ilmi ilmi tevhid arkadaşlar ilmi sıfatla ispatı verilen isimler ha diğer bir ismi de et ilmi et ilmi dediğimiz zaman ne ne anlayacağız o zaman rububiyet ve isim sıfat tevhididir <gülüyor> tamam neden et ilmi demişler kim yakalayacak mantığını bilmekle bilmek bilmek bilmek yani. çok güzel maşallah bak bilmekle alakalı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 veya, evet, uluhiyet tevhidi veya ilahiyat tevhidi, ilahiyat, tevhidul ilahiyye veya tevhidul uluhiyye çok önemli değil. Bunlara verilen isimler arkadaşlar. Birincisi, tevhidul ibadet, ibadet tevhidi. kim söyleyecek niçin için ibadet tevhidi demişlerdir? İbadet ediyorsun. İbadetin kendisi ya. Uluhiyet. Ha, i̇badet ediyorsun, tamam. Bu bir. Yani tevhidul ibadet demişler çünkü ibadette Allah'ı ihlas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 Heh, fiil işliyorsun yani. Sen fiil işliyorsun. Namaz, oruç, zekat. Allah'a yaklaşıyorsun bununla. Başka ne demişler son? Tevhidul amel. Amel tevhidi. Ne, bu da zaten açık. Ameli Allah'a has kılma üzerine. Tamam mı? Şimdi e, hani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 bilmediklerini söylemeleri. İkisi ayrı bir bak. Evet ismi Allah'ın Kimleri evet. Kimleri bunu isme sokuyor. Hayır bunu isim olarak inkar etmiyorlardı. İki tane mi Allah var diyorlardı. Hayır. ilahın lügat manasına dön. bunca ibadet edilene tek bir ibadet. İşte bu da zaten şer'i sınırlardan kaynaklanıyor. Biz niçin diyoruz La İlahe illallah Mekkeli müşrikler manasını biliyordu? La İlahe illallah kelimesi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 İki şart hariç. Birinci kayıt şart ne? Demin söylediğimiz. Mekkeli müşrikler rububiyet tevidini kabul ediyorlardı ancak birinci kayıt ne işte ancaktan sonraki kayıttır. Genel olarak toplu olarak yani bütün en külli olarak yüzde yüz değil genel olarak kabul ediyorlardı. Genel olarak bir sorunları neydi? Yoktu. Ve bariz sıfatlara baktığımızda rububiyette yaratma, öldürme, diriltme işte bunlar da neydi?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 Gelen bir şiir var. Dirilmeye dair. Dirilmeye dair? Evet. şiirleri var. Zaten ayetler de açık. Zâmellezîne keferu Zâmellezîne keferû. El lâ Kafir edenler dirilmeyeceklerini iddia ettiler. Evet. İzâ mitnâ ve kullânâ. Tabii. Ve darabelâ ve nesye khalqahû. men yuhyil izzâme ve ramim."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 daha çok mutakaddim, hatta mutakirlerden de var aşırıları. Tamam. Bunlar. Mesela kutup diye isimlendirdikleri bu kişiler. Bu kutup insanlar işte 7 kişimidir, dört 4 kişi midir, ihtilaf etmişler sofiler aralarında. Çok önemli değil. Bu kutup he, bu kutup işte salih insanlar, salih veliler diye isimlendirdiği insanlar bunlar. Tamam. 2. Birinci kısım bu. 2. Az önce de belirttiğimiz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 O yüzden bu üçü ne ahiler? Birincisi, kim sayacak bu son üçünü? Üç sınıfı. Birincisi, ha, değil, insanlara. İkincisi, ne, Salahiyet salak, ne de fesahiyet nispet edilecekleri ya da, ya da fesadiyet, fesadiyet nispet fesadiyet edilenleri. Fesadiyet. Görüyor musun ne kadar batıl müteakirlerin şirki. Ya subhanallah bu dereceye gelmiş. O yüzden bazı ehli sünnet alimleri müteakirlerin şirki, mütekaddimin şirkinden daha kötü dediğin zaman bililerin garibine tuhafına gidiyor.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 Bazı önce saydığımız dört nokta da çok önemli. İlk dönemdeki müşrikler ra, rahatta da şey pardon rahatta kime sığınıyorlar? Kendi Allah'tan gayrı taptıklarına sığınıyorlar. Ama şiddette Allah'a haskılıyorlardı değil mi? Ve izâ rakibu fil fulki da'avullâhe muhlisîne lehuddin fe lemmâ neccâhum ilelber izâ idahum yuşrikûn Tamam. Yani bunlar ne yapıyorlar karaya çıktıkları zaman dini Allah'a haskılıyorlar Bunu biliyoruz. Müteahhiller ise hem rahatta hem sıkıntıda ne yapıyorlardı? Şirk koşuyorlardı. İşte bu beş vecihten anlaşılıyor ki günümüzdeki bazı kişilerin şirkleri eskilerkinden daha pisti. Allah'u alam ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve